Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde üst başlık, alt başlığımız Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 6.sını inşallah sunacağız. Bugünkü sunumumuzun başlığı, geçen haftaki başlığın aynısı, Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak. Allah ile insanlar arasında oluşturulan engelleri konuşmaya başlamıştık. Bugün devam edeceğiz inşallah. Aynı şekilde neler Allah ile insanlar arasına engel olmaktadır. Hayat algısı. Engellerden bir tanesi hayat algısı. Müslümanlar nasıl bir hayat istiyorlar? Kendileri gibi inanmayanlara nasıl bir hayat istiyorlar? Yani sadece kendileri için değil, kendileri gibi inanmayanlara, yani Müslüman olmayanlara nasıl bir hayat istiyorlar? İstedikleri hayat algısı, Allah'ın ayetlerinde Müslümanlar için emrettiği hayat algısı mıdır? Bugün insanların düşündükleri hayat algıları, özellikle Müslümanların, gerçekten Allah'ın ayetlerinde Müslümanlar için emrettiği hayat algısı mıdır? Bu üç tane soru aslında bizim Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ayetleriyle Allah'la aramıza giren konuların dinamiğini oluşturmakta. Bu sorgulamalarla el alacağımız her konu insanların Allah ile arasında engel olabileceği gibi Allah'a daha çok yaklaştıran konular olabilir. Yani bu sorulara dikkatli cevaplar verirsek, ayetlere uygun cevaplar verirsek, bizi Allah'a daha çok yaklaştırabilir. Ama o dikkatten uzaklaşıp da ayetlerin mantığından, özünden aykırı cevaplar verirsek, bu sefer Allah'tan da uzaklaştırabilir bizi. Felsefelerin, kültürlerin, hayat algılarının insan üzerinde etkisi çoktur. Doğayla Bütünlük içinde yaşayan bir insanla, sanayi kentlerinde, şehirlerin karışık, gizemli, kuralcı yaşamlarında hayat algısı oluşturan insanların hayata bakış açıları farklıdır. Yani, insanların yaşadığı yerlerle ilgili bir analize tabi tutulduğunda insanlar, her farklı yerde insanların hayata bakışları, insanların hayat algıları farklıdır. Doğayla yaşam kuran insanların herhangi bir garantileri yoktur. Ektikleri, diktikleri, yetiştirdikleri ürün vermeyebilir. Örneğin, kırsal kesimde, dağlarda, ovalarda yaşayan insanlar, toprakla uğraşan insanlar, ekerler, dikerler, yetiştirirler ama bunların bir garantisi yoktur. Bu nedenle bütün emeğini toprağa veren insan, topraktan gelecek ürünü bekler. Bekleme arefesinde insanla Allah arasında ilişki kurulmaya başlar. Yaşamın kuralından kaynaklanır bu. Ürünün bereketli olması, yağmurların yağması, güneşin olması, mevsimlerin iyi geçmesi, zararlı şeylerin ürünlerine zarar vermemesi gibi bütün konularda insan Allah'ın yardımına yönelir. Konuyu Allah'a bırakır. Emeğini verir, eker, diker ama ürün toplamaya gelince, ürünün bereketli olması zarar görmemesi için Allah'a yalvarır. Bir garantisi yoktur. Topraktan yaratılan ve toprağa gidecek olan insanın, doğayla bütünleştiği her an, aynı zamanda Allah ile de bütünleştiği andır. Hangi dinden olursa olsun, dünyada tarımla uğraşan insanların, tanrılarıyla bağlantıları güçlüdür. Toprakla ilişki insanın insana özgürlüğünü öne çıkarırken insanın tanrısıyla ilişkisini artırır. Müslümanlar içinse Allah'la olan ilişkisini artırır. Doğada hayvancılık, balıkçılık yapanlar da aynı tür duygular içindedir. Ancak göçebe hayatı yaşayanların doğayla ilintileri farklıdır. Doğanın verdiklerini alırlar, üretime katkıda bulunmazlar. Örneğin balıkçılık yapan bir insan, hayvancılık yapan bir insan, avcılık yapan bir insan, düşünün, üretime bir katkısı olmaz. Yerleşik olmayan düzenleri, bir yeri üretime yönelik haline getirmek, oradan yaşamlar için bir şeyler beklemek gibi olgular taşımaz. Göçebe hayatı yaşayanlar için. Doğayla aidiyetleri yoktur. Yaşama, Yaşamın garantilerine karşı özgürdürler. Dağlardan, ovalardan, bozkırlardan, nehir kenarlarından elde edebildikleri her şeyle hayatlarını idam ettirirler. Onlar doğanın imkanlarından sınırsız yararlanırken asla doğaya bir şey vermezler. Sadece tüketirler. Bir bölgeden geçim imkanlarını yitirdiklerinde diğer yerlere giderler. Halbuki yerleşik düzen kuran köyler, kasabalar, tükettikleri şeyleri yerine üretmeyi esas alırlar. Aradaki bu fark, göçebe ruhunun bağlantısızlığını gösterir. Doğaya, insanlara bağlantısız olanlar, aynı zamanda Tanrı'ya da bağlantısız olurlar. Çünkü bir aidiyet kurmazlar. Allah'ın yarattıklarıyla ilintilerine bir aidiyet kurmazlar. Sanayi kentlerinde yeni bir yaşam olgusu oluşmaya başlar. İşçi-patron ilişkisi, patron-para ilişkisi, böylece insan özgürlüğünü kaybeden ilişkiler doğmaya başlar. İşçiler patrona, patronlar paraya karşı özgürlüklerini kaybederler. Hayat algıları patronun paranın gücüne, garantörlüğüne, işçiler patronların ay sonunda verecekleri maaşların gücüne, garantörlüğüne inanmaya başlar. Patronlar bilirler ki paraları varsa güçleri vardır. Kimse önlerinde duramaz. İşçiler bilirler ki çalıştıkları yerler güçlüyse hayatları garanti altındadır. Yapacakları tek şey ömürlerinden belirli bir yılı işlerine vermektir. Bu durum patronlar için de işçiler için de aynıdır. Herhangi bir rastlantı yoktur. Her şey ince matematiksel hesaplara bağlıdır. Herhangi bir tereddüt yoktur. Gerçi rekabet şartlarında patronlar işlerini kaybedebilirler ama bu durumda işçiler yine de garanti altındadırlar. Zira işine sadık işçiler daima patronlar değişse de işlerinin başındadırlar. Hayat algısındaki garantillik insanla Tanrı arasına girer. Böyle bir yapılanmada hayatı garanti görmeye başlarlar ve bu garantillik insanla Tanrı arasına girer. İnsan, doğadaki insan gibi umutlarını Tanrı'ya bağlamaz, sanayi kentlerinde. Diğer şehirlerde yaşayanlar, sanayi kentlerindekiler gibi olmasalar da, hayatları doğadaki insanların hayatlarına benzemez. Şehirlerde kurulan ekonomik, siyasal, sosyolojik, hukusal ilişkiler, insan hayatına yeni bir kimlik kazandırır. Doğal, samimi, tanrısal ilişkiler yerine, Şehirlerin kurallarıyla sınırlandırılmış ilişkiler kurallar. Çoğu zaman şehirlerde kurdukları hayat garantileri içinde manevi duyguların tatmin için Tanrıya inanırlar. Yani bir yaşam biçimi, hayat biçimi gereği Allah'a inanma, Tanrıya inanma yerine sadece manevi duygularını tatmin için inanırlar. Ama hayat biçimlerini şehirler belirler. Şehirlerin ilişkileri belirler. Dünya tarihi göçebe ve yerleşik toplumlar olarak yaşamını sürdürürken, kentleşme, sanayileşme ile tanıştı. Kentleşme ve sanayileşmeden önce yerleşik insanlar şehirlerde yaşasalar bile kırsal kesimlerle bağlarını hiç koparmadılar. Ancak son yüzyıl içinde insanların kurduğu yaşam insanların kırsal kesimlerden kopmasına neden oldu. Böylece yeni bir yaşam biçimi bütün sorunlarıyla birlikte insanlığın tarihine yazılmaya başladı. Günümüzün devletleri yüzyıl öncesinin devletleri gibi değil. Önceki yüzyılların devletleri, insanları garantiye alan, toplumsal, sosyal sorumluluklar istenen devlet anlayışından uzaktılar. Kırsal kesimlerdekilerden aldıkları vergilerle ki aynı yani tarım ve hayvan ürünleriydi. Para olarak vergi toplamak Pek mümkün görünmüyordu. Doğru bir tanımla devletler kırsal kesimlere kendilerini, ordularını beslettirdiler. Günümüzün devlet modelleri sosyal, hukuksal sorumluluklar üstlenerek farklı bir seyir çizmeye başladı. İşçi, memur, esnaf veya işleri sahiplerinin emeklilik hakları, çıkarılan sağlık yasaları, insanların hayatlarını garanti altına almaya başladı. Bundan 100-200 yıl öncesine düşünelim. Memurların, işçilerin, esnafların emeklilik kartları yok. Devlet kendini bu yönde organize etmemiş. Bu tür maddi garantiler daha çok toplumun iç yapısında gerçekleştirilmiş. Her ne kadar Müslümanların oluşturduğu toplumlarda zekat, infak, vakıf sistemleri topluma belirli garantiler getirse de devlet toplumu Direkt düşünen bir yargıya, bir yapıya sahip olmamış. İmparatorlukların savaşlar sonucu aldığı ganimetlerin ne kadarını toplumun yararına da sürekli tartışma konusu olmuş. Bugün ülkemizde ve dünyada sosyal devlet algısıyla oluşturulan düzenlerde milyonlarca insan emeklilik, sağlık sistemleriyle hayatlarına destek alıyorlar aldıkları desteklerle hayatlarının garanti olduğunu düşünmektedirler. Toplumdaki çekişme alınan garantilerin yeterli olup olmamasına yönelik. Hemen her ülkede alınan garantilerin yeterli olmadığı anlayışı hakim. Sözünü ettiğimiz bu hayat algılarında iki insan tipi karşımıza çıkıyor. Birincisi doğayla bütünleşen doğadan beklentilerine kavuşmak için Tanrısıyla ilişki kurmayı öne çıkaran insan tipi. İkincisi, şehirlerde ve sanayi kentlerinde yaşayan sosyal devlet projeleriyle çıkarılan iş kanunu ve sağlık yasalarının getirdiği haklarla yaşayan insan tipi. Bu iki insan tipi arasında insanların tanrısıyla ilişki kurmasının dışında aidiyetleri de farklılık doğurmakta. Doğayla bütünleşen insanın egemen devlete bağlantısı fazla yok. Yani kırsal kesimi düşündüğümüz zaman doğayla bütünleşen insanın egemen devlete, iktidarlara bağlantısı fazla yok. Yani devletine karşı bağımsız daha özgür bir yapıya sahip. Devletin denetim gücü, iktidar gücü üzerinde etkili değil onlara. Bu nedenle herhangi bir ideolojik, dini ayrışmada kırsal kesimde yaşayanların yapacağı ince hesaplar yok. Yani Kırsal kesimde, devletten uzak, şehirlerden uzak, herhangi birisine gidip dini anlatsanız net bir şekilde, anladığı anda ince hesapları olmaz. Bağlantıları yok çünkü. Eğer Allah'ın ayetleri onlara doğru bir şekilde anlatılırsa, özgür anlayışlarıyla ve sürekli yakarışlarıyla birlikte oldukları Allah ile ilişkilerini daha samimi, daha candan kurarlar. Şehirlerde Sanayi kentlerinde yaşayan insanlar ise yaşamlarına bağlıdırlar. Yaşamlarını sağlayan devletin iktidar gücü, denetimi onlar üzerinde etkendir. Bir bakıma şehirlerde sanayi kentlerinde yaşayanlar bireysel özgürlük alanlarında kaybolmuş gibidirler. Aldıkları hayat garantilerini kaybetmek istemezler. Kimi memurdur? Memurluğundan olmak istemez. Kimi işçidir, işinden olmak istemez. Kimi patrondur, işinden, aşından olmak istemez. Kimi devlet kademelerinde yüksek düzeyde görev olan bürokrattır, mevkilerden, makamlardan olmak istemez. Vazgeçemeyecekleri hayat algıları Allah ile aralarına engel olur. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda, okuman ayetleri hayat şartlarına, Vazgeçemeyecekleri garantilere göre algılamaya çalışırlar. Doğayla bütünleşen insanların bu tür düşünceleri yoktur. Doğayla bütünleşen insanların tek kusuru bilgi eksikliğidir. Çünkü bilgi merkezleri genellikle şehirlerde kurulmuş, şehirlerdeki insanlar bilgilendirilmektedir. Ancak şehirlerde kurulan bilgi merkezleri şehirlerin yaşamlarına göre uyarlanmıştır, değiştirilmiştir yorumlanmıştır. Yani şehirlerde ideolojiler veya dinler adına öğretilen bilgiler şehirlerin, sanayi kentlerinin, devletlerinin şartlarına göre eğrilmiş, bükülmüş, geliştirilmiştir. Bu nedenle şehirlerde oluşan bilgi ıslahatçılığa yönelirken doğayla bütünleşen insanların yaşadığı yerlerdeki bilgiler devrimci niteliğini kurur. Aslında dinin kuralları açık ve nettir. Sokaktaki bir çocuğa yani rastlantı olarak herhangi bir çocuğa Müslüman bir ülkede sokaktaki bir çocuğa bile sorsanız size doğru cevaplar verecektir. Mesela çocuğa evladım Müslüman yalan söyler mi? dediğinizde hemen hayır cevabını alırsınız. Halbuki yalan hayatımızın, şehir hayatımızın bir devletin egemen olduğu bölgedeki yaşamımızın en temel gerçeğidir. Çocuğa ''Evladım, Müslüman içki içer mi?'' dediğinizde hemen hayır cevabını alırsınız. Ama Müslümanların yaşadığı yerlerde içki su gibi içilmektedir. Bu veya buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Şehir hayatında Müslümanlar oruçsuz, namazsız, zekasız, infaksız yaşayabilirler. Yaşamanın yolunu da bulurlar. Şehir hayatında Müslümanlar yalanla, riyâla, kıybetle, işkila, faizle, cinayla, hırsızlıkla hak yiyerek yaşayabilirler. Yaşamanın yolunda bulurlar. İşte iman amelden cüz değildir denilerek her türlü yanlış amel ve amelsizlik imana zarar vermez düşüncesiyle oluşturdukları mezhebi anlayışlarla Müslümanlar şehir hayatı içinde kendilerini şehrin şartlarına adapte ederler. Böylece Allah'ın önerdiği tüm yaşam sistemi şehir hayatında farklı bir çizgiye gelir. O çizgiye gelirken de temel bir kaide geliştirilir. Denir ki fark etmez. Nasılsa iman amelden yüz değildir. Yani hiçbir amel imanı açıdan sorgulanmaz. Bilginin ıslahatçılığa yönelmesi tevhidin la- hayır prensibine aykırı düşer. La. Yani, Allah'tan başka insanlar üzerine otorite kuran, yasa koyan, deneten, denetleyen, cezalandıran yoktur. Kırsal kesimde yaşayanların, yaşamları, tevhidin bu özüne daha yakındır. Çünkü onlar, devletin denetiminden, cezalandırmasından, yasalarından uzakta yaşarlar. Hayatlarında bu tür alışkanlıklar yoktur. Onlar, ...şehirlere geldiğinde yasalarla tanışırlar. Eğer günümüzdeki gibi... ...şehirlere ürettikleri ürünleri satmaya geliyorlarsa... ...zaten geçici ilişkiler kuruyorlar. Geçici ilişkiler yaşam oluşturmaz. Halbuki... ...günümüzün devlet anlayışlarından uzaktaki... ...geçmiş yüzyılların devletleri... ...yasalarını kırsal kesimlerden... ...vergiler toplayarak gösteriyorlardı. Yani... Bugünün devletlerinden çok farklıydı geçmiştekiler. Geçmiş yüzyıllarda kurulan devletler, şehirlerdekileri daha rahat bırakırken köyleri, kasabaları, yasalarıyla sıkıştırıyorlardı. Son yüzyıllardaki bu değişimler devlet anlayışının, insanların devlete karşı tutumlarının sonuçlarını da değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti döneminde devletle arası açılan muhafazakar kesimler, yaptıkları dinsel çalışmalarını köylere indirerek, hem denetimlerden uzak kalmayı hem de kırsal kesimlerin özgürlük anlayışından yararlanarak geliştirmeyi amaçladılar Sayit Nursi'nin Nur cematı Süleyman Tuna'nın Kur'an kurslarının ya köylerde ya da şehirlerin kenar merkeze uzak kırsal kesimlerinde kurulmuş olması tesadüfi değildir aynı şeyi Roma İmparatorluğunun baskılarından kurtulmak isteyen Hristiyanlarda da görüyoruz Küçük kiliselerini, mabetlerini, kırsal kesimlerde herkesin çıkmaya cesaret edemeyeceği kurulu düzenlerden insanlardan uzak yerlerde kurdukları tesadüfi değildir. Aynı şekilde Budist tapınaklarının Himalaya dağlarının yüksek bölgelerinde, yaylalarda kurulması, buralarda din tetrisatlarını yapmaları da tesadüfi değildir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde kurulan köy ensileri de aynı mantıkla kurulmuş okullardır. Amaçları kırsal kesimlere yakın yerlerde kurulan ve tarım, hayvancılık üzerine eğitim alan öğretmenler, köy okullarına giderek köyleri ateizm üzerine bilinçlendireceklerdi. Yaptıkları taktik hatalarıyla köylerden kovuldular. 1950 yılından sonra çok partili devre geçince de kaldırıldılar. Acele edip taktik hatası yapmamış olsulardı başarmaları zor değildi. Ama köylere gider gitmez köylerde yaşayan insanların dinleriyle çalışmaları, köy imamlarını karşılarına alıp düşman ilan etmeleri işlerini bitirdi. İşin özünde Türkiye Cumhuriyeti de din dışı batıcı düşüncelerini kırsal kesimlerden başlatma gereğini hissettiği için köy ensilerini kurdu. Üstelik devlet desteğiyle bu işi başarma yolunu seçti. Tabi işin özünde bu var yani başarma amacı var. Çünkü o kırsal kesimler daha özgür hareket edecek. Kırsal kesimde bilgilenme, bilinçlenmeler genelde devlete karşı olurken devletin böyle bir işe kalkması da toplumun dikkatini çekti. Halbuki kırsal kesimdeki yapılanmaların altyapısında doğayla bütünleşmek, kurulu düzenlerden bağımsız olmak, özgürce kendilerini geliştirmek vardı. Buralarda yetişen insanlar sıkıştıkları zaman dönebilecekleri özgür ortamlara bağlılıklarının yanında şehirlerin, kurulu düzenlerin bağlılıklarını öne çıkaran orgulardan uzak yetişirler. Şehirlere gelip inançlarını anlatırlar. Yetiştirdikleri insanları şehirlerin içine salarak inançlarına uygun devrim gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Mescid-i Aksa İbrahim'i dinlerin temel olgusu gibi görünse de Aynı şey Hint dinlerinde, Buzin'de de var. Yani özgürlüğüne düşkün bütün dinlerin mescidi aksaları var. Günümüzde Mescidi Aksa denilince sadece Kudüs'teki akla gelse de aslında yaşamların var olduğu, şehirlerin kenarlarında, şehirlerin denetimlerinden uzak mescitler her zaman olmuştur. Aslında Mescidi Aksa şehirlerin denetimlerinden uzak yerlere kurulan mescidlerdir. Uzaktaki mescidler. Bugün Müslümanların mescid denilince sadece Müslümanların camiden küçük ibadet yerleri akla geliyor. Halbuki böyle değil. Adına kilise de tapınak da desek her toplumun şehirlerden uzak mescidleri var. Mescidlerin özünde bağımsızlık, düzenden kopuşluk, şehirlerin kurul düzenlerinin denetiminden uzaklık esas. Onun için Aksa diyoruz, yani uzaktaki mescidi. İzmir, Selçuk'taki Meryem Anad Tapınağı, Kur'an'ı deyimle mescidi, Selçuk'tan uzakta dağların yamaçlarında. Yaya bile ulaşımı zor. Güney Kore gezimde, görmek istediğim tapınaklarına gittiğimde, aslında kurulurken, şehirden uzakta, dağ eteğinde kurulduğu anlaşılan, ama şehir büyüdükçe şehrin içinde kalan bir yapının varlığını gördüm. 2003 yılında göstereme giren, Tom Cruise'ın oynadığı, Son Samuray filminde başrol oyuncusunun Samuray yetiştiği Japon köyünün şehirden uzak tepelerde kurulu olduğunu ve oradaki Samuray liderinin koyu bir dindar olduğunu, ibadet yaptığı tapınağın bizim köy mesleklerine benzediğini görünce şaşırık kaldım. Üstelik şaşkınlığım, aynı şekilde diz çöküp tarihatlı duruşu, aynı şekilde ellerini açarak dua edişi, Allah Allah, Müslüman mı bunlar dedikmişti bana ama Müslüman değillerdi. Samuraylar köyün özgürlüğü ortamında inançlarının etik boyutuyla yetişiyorlar ve şehirlere gelip düzen değiştiriyorlardı. Samurayların anlayışı buydu. Hayat algısı insanları özgürleştiren yapıda olabileceği gibi insanları yaşama körüleştiren olabilir. Ne yazık ki günümüzün devlet anlayışları sosyal, hukuksal, ekonomik, siyasal projeleriyle insanların hayatlarına garantiler sunarken, aynı zamanda kendilerini köleleştirip bağımsızlıklarını ellerinden almakta. Dünyaya ait bağlantılarını, bilgi, bilinç çerçevesinde kurtarıp, sadece Allah'a bağlanmayı esas alacak düşünce yapısına ulaşmak, bağımlılıklarına alışkın hale gelen insanlar için çok zor olacak. Böyle bir durumda. Dikkat ederseniz, Mekkeliler, Mekke'de, Kabe'nin bulunuşuyla Arabistan üzerinde hakimiyet kuruyorlardı. Bu nedenle Ebu Sufyan, din bizim için ticaretimizdir. Şimdi biz 360 ilahımızı bırakıp bir tek Allah'a mı tapacağız? Böyle yaparsak bizim ticaretimiz yok olur diyordu. Bu konuda Medine'liler farklı düşünüyorlardı. Medine yol üzerinde bulunduğu müddetçe kervan ticareti hiçbir zaman bitmeyecekti. Medinilerin Kabe'de bulunan putlardan herhangi bir ticari kâr sağlamaları söz konusu değildi. Toprakları zengin, kurmalıkları genişti. Doğaya ve kervanların ticaretine bağlı olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Bu nedenle Mekkeliler gibi düşünerek Allah ile aralarına putlarını koymadılar. Özgürce putlarını reddederek Allah'a bağlandılar. Mekkelilerin geneli ise Arabistan'da putpreslik bitince her şeylerinin bittiğini anlayıp teslim oldular. Allah'ın ayetleri, insanlara okunduğunda, insanların algısı, yaşam alışkanlıklarının gölgesinde olmakta. Çünkü ayetler, insanlara vazgeçmesi gerekenlerden söz ediyor. La diye başlayan tevhid, aynı zamanda, ayetlerin dini anlatışında bir öz çıkarıyor ortaya. O öz ne? İnsanlar, bir hayat değiştirecekler ve yeni bir hayata girecekler. Önce o değiştirecekleri hayata, la, yani hayır demeleri gerekiyor. İnsanlar elbette dünya yaşamında, dünyadaki birçok nimetlerden yararlanacaklar. Ancak birçok nimetlerden yararlanmak, birçok nimete bağımlı olmak değil. Yaşam için çalışmakla, çalışmak için yaşamak arasındaki farkı anlamak gerekiyor. Yaşam için çalışmakla, Yaşamın gereklerini kazanmak için insanın çalışma hayatına girmesi var. İnsan yaşamın gereklerine karşı özgür. Eğer ben yaşamak için çalışıyorum diyor isen ona karşı özgürüm. Yaşamak için elde etmeye çalışıyorum. İhtiyacını karşıladığında böyle bir mantıkta çalışmayı durdur. Yeter der. Çalışmak için yaşamakta ise çalışmak olgusu insanı esir alır. İnsan çalışabilmek için bütün hayatını vakfeder. Çalışmak, bugünkü deyimle çalışanı işinin kölesi haline getirir. Bugün işinin kölesi olmakla suçladığımız nice insan vardır. Halbuki onlara suçlarken kendimizin ne halde olduğunu bilmiyoruzdur. Belki de kölesi olacak işimizin olmayışı kendimizi özgür hissettiriyordur. Dünya hırsı, İster işçi, ister patron, ister memur, ister bürokrat olsun, her insanı aklını başından aldıran bir olgudur. Dünyaya bağlanma, dünyada sınırsız kazanma hırsı insanın bütün bağlarını dünya için kurar. Bu tür algıyla hayatını yaşayanların bağlarından kurtulup yalnız Allah'a yönelmeleri zor. Hırs konusunda şehirdeki ile kırsal kesimdeki insanların arasında fark yok. Hırslı insan her yerde bulunabilir. Ancak kırsal kesimlerde hırslar sadece insanların bağımlılıklarını bağlıklarını artırırken sanayi kentlerinde, şehirlerde insanların bağlarını hırslarının yanında yaşam şartları da artırır. Yani kırsal kesimlerin dışında yaşayan insanları iki tehlike yakalar. Birincisi hırs, ikincisi yaşam şartlarıdır. Son dönemlerde inandığın gibi yaşamıyorsan Yaşadığın gibi inanırsın özetiyle anlatılmak istenen hayat algısının insanın ne kadar etkilediğidir. İnancının özlerine, kurallarına göre yaşamıyorsan yaşadığın kurallarla inanç oluşturursun. Günümüzde sadece Müslümanların değil, bütün dinlerin başına gelen hatta bütün ideolojilerin başına gelen budur. İnsanlar inançlarının, ideolojilerinin özlerine, kurallarına göre yaşamadıkça inançlarını ideolojilerini yaşamlarına göre eğmeye, bükmeye, yorumlamaya çalışmaktadırlar. Mesela, ülkemizde sol düşünce, insanlığın eşitliği, emeğin kutsallığı, paylaşımda eşitliği esas alırken, bugün, ulusalcı, baskıcı, ırkçı bir yapıya ulaşmış, toplumun tepesinde kibirli, entel, zengin, kapitalist bir burjuva yapılanmasına girmiştir. Hakeza aynı şekilde Müslümanlar da, mevcut düzen içinde yer alabilmek amacıyla muhafazakar burjuva kesimini oluşturabilmek için kapitalistlerin ortaya koyduğu hedefe doğru giden her yol mübahtır anlayışının bir başka çeşidini hayatlarına sokmuşlardır. Allah'ın ayetleri köleliğin en kısa zamanda kaldırılmasına bir daha insanlığın yaşamına sokulmamasına yönelik özleri taşırken bakınız tarihe 1400 yıllık süre içerisinde Müslümanların hayatından kölelik katmamıştır. Üstüne üstelik Müslümanların egemen olan imparatorlukları Osmanlısı, Selçuklusu veya diğerleri Müslüman kardeşlerini köle olarak alıp gelmişlerdir. Evlerinde, saraylarında da hizmet ettirmek için. İnsanın, insana egemenliğini esas alan yönetim anlayışları erkek egemen hayat algısının dine yansıtılması, toplumsallıktan Bireyciliğe dönüşen insan algısı, günümüz insanlarını derinden etkilemiştir. Deyimlerimizde yer bulan, mesela, Atı alan Üsküdar'ı geçti, gemisini kurtaran kaptandır. At binenin kılıç kullananındır. Ayağını yorganına göre uzat, deyimleri, İslam'ın ilkelerinden uzaktadır. Dikkatli bir şekilde bakın, şöyle üzerinde bir dur. Ayetlerin çizdiği hayat tarzının dışındadır bu söz. Hele Müslümanların son devleti sayılan Osmanlı hanedanlarının yeniçeri ocaklarında uyguladıkları kuralların İslam'ın kurallarıyla hiçbir alakası yoktur. Allah'ın ayetleri dikkatle izlendiğinde insana dünyada biçilen hayatın özü bellidir. Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Araf 172 Ayete bakıldığında, İnsanların Rabbi Allah'tır. Yaratıcısı, eğitçisi, geliştiricisi anlamına gelen tanımda Rab, yarattığı insanı eğitir, geliştirir. Allah'ın insanlara din göndermesinin nedeni budur. Allah, Zariyat Suresinin 56. ayetinde cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım demektedir. Kulluk, ibadet etmek, bazı mealler burada ancak bana ibadet etsinler diye yarattım, bazıları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diye çeviriyor. İster ibadet, ister kullu. Kelime anlamı olarak bir emri yerine getirmek, uygulamak anlamına gelir. İbadet kelimesinin Arapça anlamı sadece dine ait değildir. Din hükümlerinin dışında da. insanlar emredilen kuralların, yasaların gereğini yaparlarsa ibadet etmiş olurlar. Yani hem kulluk kelimesinin, hem ibadet kelimesinin, Arapçadaki lügat sözlüklerine baktığımızda, kim, kimin emrini yerine getiriyorsa, kim kime itaat ediyorsa, kim kimin yasalarına uyuyorsa, onu kendisine, Rab itaz etmiş ve yaptığı iş, ona ibadet etmek veya kulluk etmektir. Bu tanımlar, Araplara fasih Arapçayla gönderilen ayetlerinin tanımlarıdır. Onun için, Allah sadece kendine ibadet edilmesini, sadece kendine kulluk edilmesini ister. Yani insanlar sadece Allah'ın emirlerini dinleyerek, yerine getirerek hayatlarını yaşamaları gerekir. Allah'ın emirlerini bırakıp başka varlıkların emirlerini dinleyenler, yerine getirenler, emirlerini dinleten kişi ve kurumlara ibadet etmiş, kulluk etmiş sayılırlar. Allah'ın Kur'an'da atalar dininden Firavundan, Firavunun, Nemrud'un dininden söz etmesi bu anlamlardadır. Ayetlerde geçen sık sık Atalar dini, ayetlerde geçen sık sık Firavunun ve Nemrud'un dininden söz edilmesi bu anlama gelmektedir. Onlar Nemrud'u veya Firavunu kendilerine Rab iddiaz ederken emirlerini dinliyorlardı, yasalarına uyuyorlardı. Veya Atalar dini diyene telenen putperestlerin eski, Tarihinden gelen, geçmişlerinden gelen adetler, örfler, yaşam kuralları. Onlar o yaşam kuralları içerisinde ürettikleri putlara taparak ne yapıyorlardı? Atılar dinine inanıp, atılar dininin emrini yerine getirip ürettikleri putlara kulluk ediyorlardı. Allah kendisine ibadetsin yarattığı insana Rabbiniz ben değil miyim sorusunu sorarak insanların ancak kendisinin emirlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. İnsanı dünyaya gönderen Allah, dünya hayatında insanı verdiği bu sözden imtihan eder. Rab olarak. insanların kendisine ibadet etmesini gönderdiği ayetlerle emirlerini, kurallarını, yasalarını bilirler. Emirlerine uyup kurallarını, yasalarını hayatlarında uygulayanlar verdikleri sözü yerine getirmiş olurlar. Dünya hayatının özünün Rab, İbadet, kulluk kavramlarında imtihan olduğunu Allah ayetlerinde belirtmektedir. İnsan Suresi 2. ayetinde Allah şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Hud Suresi'nin 7. ayetinde Rabbiniz hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz Arşı su üstündeyken gökleri, yeri altı gün içinde yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltizeceksiniz. Desen, inkarcılar mutlaka apaçık bir büyüdür derler. Kalem suresinin 45. ayetinde Allah, onlara mühlet veriyor. Diyerek, insana dünyada mühlet verdiğini belirtir. Verilen mühlet içinde insan, bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanma içindedir. Enbiya Suresi 111. ayetinde böyle diyor Allah. Dünyadaki nimetlerden yararlanır insan bu sürede. Yararlanarak dünyadaki yaşamını sürdürür. Yaşamı içinde de imtihan edilir. Enbiya Suresinin 35. ayetinde her canlı ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz deniyor. Ayette geçen hayır, iyilik, doğruluk, güzellik, şer ise kötülük, yanlışlık, çirkinlik anlamında. Allah neyin güzel, neyin iyi, doğru olduğunu ayetleriyle bildiriyor. İnsanların kendilerine göre iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, doğruluk, yanlışlık kurallarını koyması Allah tarafından red. Siz ne bilirsiniz diyor Allah. Neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu ancak Rabbiniz bilir. Diyor. Zira iyilik, kötülük, güzellik kuralları, İnsan, insanlar için bireysel, toplumsal yasalar haline geliyor. İnsanlar tarafından konulduğu zaman bu iyilik, kötülük, güzellik kavramları toplumsal, bireysel yasalar haline geliyor. İnsan ve insanlar için bireysel, toplumsal yasalara Allah ayetlerinde din diyor. Yani insanlara diyor ki Allah, siz dünyada iyilik, doğruluk, güzellik, yanlışlık, kötülük, kavramları üretirseniz, yani hayır ve şer kavramlarını siz üretirseniz, bunu bireysel ve toplumsal bir yaşam düzeni haline getirirsiniz. Bu kavramlarınızı. Bu yaptığınız şey, sizin bir yaşam dini oluşturmanızdır. Halbuki Rabbiniz size, kendi katından bir yaşam dini gönderiyor, düzeni gönderiyor. O dinle size neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, Böylece eğer insanlar Allah'ın iyilik, güzellik, doğruluk kavramlarına rağmen, yani Allah bir şeye iyi demişse buna rağmen iyi üreten, Allah bir şeye kötü demişse buna rağmen kötü üreten, Allah bir şeye güzel demişse buna rağmen güzellik kavramı üreten, Allah bir şey çirkin demişse buna rağmen çirkinlik kavramı üreten insanlar ne yapmışlardır? Böyle yaparlarsa onlar imtihanın amacından sapmış, imtihanı kaybetmişler olarak ortaya çıkar. Ayetlerde geçen hayır ve şer kavramları halkın genelinde anladığı şekilde başlarına iyilikler, kötülükler anlamına değildir. Yani başlarına gelen iyilikler, kötülükler anlamında değildir. Bugün insanlar hayır ve şer Allah'tandır dendiği zaman yani şunu anlıyorlar. Yani başımıza bir kötülük geldiyse, bir iyilik geldiyse Bunların hepsi Allah katındandır, diyorlar. Halbuki ayetlerde geçen, hayır ve şerrin Allah tarafından belirlenmesi, Allah'ın bu kavramları, iyilik ve kötülük kavramlarını, doğruluk ve eğilik kavramlarını insanlara öğretmesinden ibarettir. Rab kavramı içindedir. Allah, Rab kavramı içerisinde insanlara neyin iyi, neyin kötü olduğunu gönderdiği ayetleriyle öğretir. İyiliklerin, kötülüklerin neler olduğunu belirler. Müslümanların hayır ve şer Allah'tandır anlayışının özü budur. Olması gereken budur. Yani hayır ve şer kavramlarını Allah belirler. Neler hayır, neler şerdir. Ama insanlar başlarına gelen hayırların ve şerlerin Allah'tan olduğuna inanarak, imtihanın sorumluluklarından kaçacak yorumlar yapmayı öne çıkarmışlardı. Tarihe baktığınız zaman. Müslümanların tarihine baktığınız zaman, Ayetlerdeki bu özü anlamayan insanlar hemen hayır ve şer kavramlarını farklı anlamlara çekerek asıl sorumluluklarını üstlenmekten, imtihanın sorumluluklarını üstlenmekten kaçmışlar ve böylece hayır ve şer kavramlarını farklı mecralarda tartışarak bir bakıma kendilerini soyutlamaya çalışmışlardır. Ve böylece bir kadercilik anlayışı çıkmıştır. Bugün arabesk tarzında bir kadercilik anlayışı. Yine Kasas suresinin İki, üçüncü ayetlerinde insanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Özetiyle, halen yaşayan insanın imtihanda olduğu, geçmişte yaşayan ama bugün yeryüzünde olmayan insanların da imtihan edildiğidir. Ayetlerde dünyadaki her şeyin imtihan aracı olduğunu belirtiyor. Tekabrin suresi 15. ayetinde Allah, ''Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.'' denilmektedir. Allah'ın bize verdiği bütün nimetler, akıl, zeka, mantık, irade, duyular, yaşam, kabiliyetler, yetenekler hepsi birer imtihan aracıdır. Bütün bunları nasıl kullanacağız sorusunun doğru cevabını bulmaktır. Bütün bunları nasıl kullanacağız?'' Nasıl kullanırsak aklımızı, nasıl kullanırsak zekamızı, nasıl kullanırsak mantığımızı, irademizi, duyularımızı, yaşamımızı, kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi, biz bu imtihandan sağlıklı çıkarız. Nasıl? Yaşadığımız çevre, anne, baba, kardeşler, eşler, evlatlar, akrabalar, toplum, etnik gruplar, kültürler, dil, işlerimiz, hepsi birer imtihan aracıdır. Nasıl davranacağız? Davranış kurallarını biz mi koyacağız? Yoksa bu konularda Allah'ın kurallarına mı uyacağız? Bütün bunların imtihan aracı olduğuna ilişkin konular geldiğinde ayetler hepsini dile getiriyor. Kur'an'ın içindeki ayetlere baktığımız zaman, yer yer surelerin içerisinde ayetler sıralanıyor ve bu çıkardığım özetleri anlatıyor. İnsana dünyada verilen ömür insan için uzun gibi görünse de aslında çok kısa. İnsan yaşamına baktığımızda İlk 15 yılı zaten çocukluk devri. Rüş sahibi olmamış bir zaten mesul değil. Son 15 yılı ihtiyarlık bunama devri. Tabii yaşlılığında bunamayanlar hariç. Ortalama 70 yılı ömür sayarsak kafadan 25-30 yılı çıkarmamız gerekiyor. Yaşlılığı ve çocukluğu. İmtihan için size bırakılan 30-40 yıl gibi bir süre yaşıyorsak, erkenden ölüp gitmemizsek. Geleceğe baktığımızda daha çok var dediğimiz, geçmişe baktığımızda nasıl geçtiğinden haberdar olmadığımız ömürde karşı karşıyayız. Günümüzde genç Müslümanların şöyle bir algısı var. Bu algı yaşamlarına iyice yerleşiyor. Okul, iş, güç, dünya meşgalesi derken Allah'ın emirlerini pek yapamıyoruz. Ancak emekli olunca boşa çıkacağız. O zaman yapamadığımız her şeyi yaparız. Anlayışı sergileniyor. Günümüzün düzenleri ise hem ekonomik açıdan insanları sıkıştırıyor, hem emeklilik yaşını artırarak insanlara Allah'ın emirlerini yaşatmamak için tuzak kuruyor. Yani baktı ki insanlar böyle düşünüyor, bunlar emekli olduktan sonra Müslümanca bir yaşama gelecekler, öyleyse ben emeklilik yaşını artırayım mantığı çıkıyor sanki düzenlerde. Toplumun geneli gençlik, olgunluk hayatını Müslüman olduğu halde İslam'ın kurallarını yerine getirmeden yaşıyorlar. Pek az insan hangi dönemde olsun inancının gereğini yapmaya çalışıyor. İnsanların önüne konan yaşam algıları ne yazık ki Allah ile aralarına giriyor, onları ayetlerden uzaklaştırıyor. Yukarıda verdiğim ayetlerin özüne baktığımızda dünya hayatı bizim için imtihan salonuna girmek gibi. Bu imtihan salonundan çıkıp gideceğiz. İmtihan sonuçlarını huzurda alacağız. O zaman şöyle bir mantık kurabiliriz. Mesela günümüzde imtihan salonuna giren birini düşünün, oturup imtihanın gereğini yapacağına soruları kendisi hazırlıyor, cevapları kendisi buluyor, kağıtları dağıtıyor, imtihan edilenleri denetliyor, imtihan kağıtlarını topluyor, sonuçları hesaplıyor. Böyle bir duruma imtihan olmak diyebilir misiniz? Özellikle günümüzdeki Müslümanların tavrı sanki böyle. İmtihanın sorularını kendileri hazırlıyorlar. İmtihanın şartlarını kendileri belirliyorlar. Kağıtları kendileri dağıtıyorlar, topluyorlar. Sorulara cevap veriyorlar. Ve soruları sonuçlandırıyorlar. Milleti cennete ve cehenneme koyuyorlar. Huzurdaki hesap kalmıyor ortada. Yani Allah'ı bu konuda artık Yormak istemiyorlar, dünyada işi bitiriyorlar. Şunlar cennetliktir, şunlar cehennemliktir, İmtihanın sonuçlarını açıklıyoruz diyorlar. Bu konuda Allah'ın bu şekilde bir sonuca ulaşmasına gerek yok mantığını çıkarıyorlar, ortaya koyuyorlar. Bu algı insanın Allah ile arasına giriyor. İmtihanı yapan Allah iken, soruları Allah belirlerken, cevapları Allah değerlendirecekken, Müslüman Allah'ın yetkilerini elinden alıyor. Allah'ın imtihanına ortak oluyor. Böylece Allah'a ayetlerine teslim olma algısı yerine Allah'ı ayetlerine kendine teslim almayı öne çıkarıyor. Günümüzde Müslümanların ağızlarında bir laf dolaşıyor. Tabii bu laf geçmişten beri Müslümanların dilinde var. Dünyada misafiriz. Tamam anladık da hangimiz misafir gibi davranıyor? Hayat algımız misafirlik algısında mı? Yoksa ev sahipliğine mi oynuyoruz? Misafir algısına baktığımızda, misafir olunan ev var, misafire ait değil. Misafirlikte ikram edilen var, misafirlere ait değil. Misafirliğin süresi var, o evde kalış sürekli değil. Misafir olunan ev sahipleri var, ev sahiplerinin yetkilerine misafir karışamaz. Şimdi mantı misafirliğin mantığı bu. Şimdi, bütün bu açılımlarda yaptığımız nedir? Yaptığımızı kısa özetlersek, dünyada ev sahipliğine soyunmaktayız. Evin ilkelerini, kurallarını, yasalarını biz koymaya kalkıyoruz. Hayatı bize veren Allah, yeryüzü ve hayat Allah'ın elinde, sahibi O ve biz bu hayatı misafir olarak yaşıyoruz ve bu dünyada misafir olarak yaşıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biz misafir gibi davranmıyoruz. Hayatın sahipliğine, dünyanın sahipliğine soyuluyoruz. Evimizin ilkelerini, yani hayatımızın ilkelerini, dünyanın ilkelerini, yaşamımızın ilkelerini, kurallarını, yasalarını biz koymaya kalkıyoruz. Bazıları Allah'tan uzakta kendi kendine koyuyor. Bazıları Allah adına koyuyor. Allah'ın ayetlerini okuyarak koyuyor. Allah'a o noktada teslim olmuyor. Ev sahibini takmadan, evde istediklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Eve sahip çıkıp, bu ev bizim diyoruz. Yani dünya hayatı bizim, dünya bizim, varlıklarımız bizim, malımız, mülkümüz bizim, elde ettiklerimiz bizim diyoruz. Ve üzerinden ticaret yapıyoruz. Şimdi düşünelim. Dünyada misafirlik algısıyla anlayabileceğimiz ayetleri ev sahipliği algısıyla anlayabilir miyiz? Yani Allah'ın ayetlerine baktığınız zaman işin özünde ne var? Ey insan sen yeryüzüne bir misafir olarak gönderildin bu misafirlik süresince intansalona girmişsin. Bu intansalondan sen yüzün akıyla sorulara cevap vererek çık. Senin sorulara cevabın sadece yazılı kağıdı yazmak değil, inanmak ve yaşamak. Bu algıyla dünyayı anla. Bu algıyla dünyadaki hayatı, bak bu algıyla dünyadaki yaşamını çiz. Sana bu dünyadaki yaşamın kurallarında, ilkelerinde, yasalarında koyan, veren Allah'tır. Şimdi sen bu algıdan çıkıp misafirlik algısından, misafirlik özünden çıkıp sahiplik özüne girdiğin anda intanı kaybedersin. Ayetlerin özü bu. Şimdi bu özle Allah ayetlerini belirtirken Müslümanlarda tam tersine misafirlik algısından farklı dünyaya sahip çıkma algısıyla baktıkları zaman Allah'ın ayetlerini anlamaları mümkün olabilir mi? Bir tarafta misafirlik algısı var, bir tarafta ev sahipliği algısı var. Burası benim. Hayat benim diyor. Din benim diyor. Elbette hayır. Böyle bir şey olmaz. Allah ıkra, yani oku ayetiyle başlayan ilk vahiyle insanı buluşturmasında insanın algılarını değiştirecek ayetlerini gönderiyor. Oku. Oku emri geldiği zaman yazılı bir metin yok ortayarda. Onu okuyacak insan, Resulullah ve arkadaşları o emirle bir hayat algılarını değiştiriyorlar. O güne kadar tarihlerinden gelen hayat algısını, misafirlik algısına ulaştırıyorlar. Ve hayatlarını Allah'a bağlıyorlar. Ve yaşamlarını, dünyadaki varlıklarını Allah'a bağlıyorlar. Değişiyor. Ondan önce hayatlar için mücadele veriyorlardı. Dünyadaki yaşamlar için mücadele veriyorlardı. Malları, mülkleri için mücadele veriyorlardı. Biz bakıyoruz ki, Mekke'de oluşan bu anlayışla ve Medine'de oluşan bu anlayışla birdenbire bu insanlar kendi hayatlarını, mallarını, mülklerini, her şeyini Allah'ın yolu için, Allah'ın ortaya koyduğu öz için, madem ki biz misafiriz, bunların bir anlamı yok, hepsi zaten Allah'ın. En iyisi öyle sahip çıkacağımıza, misafir olarak, bu sahip çıkarmayacağımıza, Allah'ın istediği şekilde kendi mallarını Allah'ın istediği yerlere verelim mantığını hemen ortaya koydular. Rahatlıkla hayatlarını ortaya koydular, mallarını, mülklerini, paralarını, kullarını her şeyden ortaya koydular. Neden algı değişti? Ükra ayetiyle başlayan ayetler onların algısını değiştirdi. Ev sahipliği algısından dünyadaki ev sahipliği algısından dünyadaki misafirlik algısına geçti. O güne kadar insan dünyaya ev sahipliği mantığıyla bakarken misafir mantığına geçiş o ayetlerle öğretildi. Dikkatle incelerseniz Müslümanların ev sahipliği algısı Allah'ın ayetlerinde belirttiği dünyevileşme arzısıdır. Yani Allah dünyevileşme olarak ayetlerde bir şey belirtiyorsa temeline bir bakın, dünyevileşme kavramı içerisinde insanın misafirlikten çıkıp misafir olduğu yere tek tek sahip olmaya başlamasıdır. Önce benine sahip olur, ben der, bencilliğe başlar. Sonra etrafına sahip olur, benim der. Bak benle başlar, benimle devam ettirir. Ve böylece o benim, benim, benim arsıyla evine, yerine, çocuklarına, topluma, her şeye, parasına, mülküne, topraklara, binalara, dağlara, ormanlara sahip çıkmaya. Benim, benim, benim. Bunun adına Allah ne diyor? Dünya birleşmek. Yani misafirlikten çıkıp ev sahipliğine soyunmak. Müslümanlar misafir olduğu dünyaya sarılarak böylece müthiş bir şekilde... Dünya birleşmiş onlar. Dünya birleşen Müslümanların ayetleri anlaması sizce mümkün mü? Bu soruya evet demek mümkün görünmez. Evet denmez. Günümüzde ayetlerden haberi olmayan Müslümanları bir kenara koyalım. Onlar ayetlerden haberi yok. Kur'an'ı içindekileri bilmiyorlar. Kimi ne Arapçasını ne Türkçesini hiç okumamış ayetlerden haberi yok. Sadece anası babası ona biz Müslümanız demiş, bildiği işte oruç tutmak, namaz kılmak, imkanı varsa hacca gitmek ve bayramları yapmak, bayramlarda işte kurban kesmek veya fitir vermek. Başka bir şey bilmiyor. Kimi sadece Arapçasını okuyor, Kur'an içinde ne yazdığını bilmiyor. Onun hafızı olabiliyor, onun mollası olabiliyor ama içinde ne olduğunu bilmiyor. Arapça Kur'an okuyuşunun dışında hatta hafız bile olsa en kavisi 54 farza sıkıştırıyor dini. 54 farzın içerisinde bir din öğreniyor. Bunları bir kenara koyalım. Yani böyle olanları bir kenara koyalım. Diyelim ki ha bunlar böyle. Bir kenara koyduk. Ömürlerinin çoğunu Allah'ın ayetlerini anlama gayretine vakfetmiş Müslümanların ev sahipliği mantığından kurtulabildiklerini düşünebilir miyiz? Ciddi bir şekilde bu soruyu Kendimize soralım. Yani, hani Kur'an okumayanlar bir kenara, Kur'an'ı Arapçasından okuyup içindekini anlamayanlar bir kenara koyduk. Ama hayatı boyunca aklı evdiğinden beri Allah'ın ayetlerini anlama gayreti gösterip, tefsir okuyan, meal okuyan, bu konuda Kur'an çalışmaları yapanlar, acaba gerçekten ev sahipliği mantığından kurtulup misafir mantığına ulaştılar mı? Ulaşabildiler mi? Bu konuda ne düşünüyoruz? Sorusuna doğru cevap verebilir miyiz? Bütün mesele burada. Ne yazık ki bu soruya açık yüreklikle evet demek her babayidin hakkı değil gibi görünüyor. Zira aynı ev sahibi mantığıyla dinin kurallarını koyuyoruz. Şöyle günümüzdeki olaylara bakınız. Aynı ev sahibi. Din adına hükümler veriyoruz. Allah adına hükümler veriyoruz. İnsanlara Allah adına hükmediyoruz. Sen kafirsin, sen satın, sen şusun, sen busun, işte şunlar şöyle, bunlar böyle, onlar şöyle, onlar böyle. Hesabı ahirete bırakmadan hesabı yerinde görüyor. Cennetin ve cehennemin kapılarını açıyor ve aklımız zebani, mantığımız zebani oluyor. İnsanları ya cehenneme dolduruyoruz ya da melek oluyor, cennete götürüyoruz. Niye? Niye? Çünkü ev sahibi olmuşuz. Bu konulardaki hesaplaşma Allah'a ait demiyoruz. Hükümler Allah'a ait demiyoruz. Din gününün sahibi, hesap gününün sahibi Allah'a ait demiyoruz. Çünkü misafir olarak görmüyoruz kendimizi. Zira aynı ev sahibi mantığıyla dinin kurallarını koyuyoruz, hedeflerini belirtiyoruz, insanları yargılıyoruz, kendimizi aklıyoruz. Allah adına kin ve intikam dağıtıyoruz. Onlar şöyle, onlar böyle, onlar şunu yaptı, onlar bunu yaptı, onlar şöyle etti, onlar böyle etti, şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü tarihten gelen, günümüzden gelen kinleri, intikamları biriktiriyoruz ve bunu da Allah adına dağıtıyoruz. Allah'ın ölünceye kadar insana vermiş olduğu hidayet etme hakkını elinden alıyoruz. Hatta öyle mantıklara ulaşıyoruz ki, örnekleyelim. Dönme tabiri diye bir tabir üretmişiz. Sıkıştığımız yerde kullanıyoruz. Diyoruz ki o dönme. Ne demek dönme? Yani onun aslı Hristiyan, onun aslı Musevi, onun aslı şu, onun aslı bu. Sonradan Müslüman oldu. Veya etnik köken araştırması. Tamam o Müslüman oldu ama o Rundu, o Ermeniydi, o Rus'tu, o Almandı, o Yunan'dı. Yani aslı öyleydi. Sonra döndü. Dönme oldu. E ne olacak olduysa ona güvenilmez. Onların ne yapacağı belli olmaz. Onlar bizim gibi Müslüman olamaz. Kim gibi? Mesela Arap diyor ki, Araplar gibi Müslüman olamaz. Mesela Türk diyor ki, Türkler gibi Müslüman olamaz. Mesela Fars diyor ki, Acemler gibi Müslüman olamaz. Mesela Kürt diyor ki, Kürtler gibi Müslüman olamaz. Onlar dönmedir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir algılamada Allah'ın ayetleri anlaşılmış olabiliyor mu? O zaman niye tebliğ ediyoruz dünyadaki insanlara? Demiyor. Allah'ın hidayetinin kime nasip olacağını, kime hidayet ettireceği noktasında Allah'ın elinde olan hakkın dağıtılmasında müdahale ediyoruz. Ne diyoruz? Yunan'a vermiş ama ondan adam olmaz. O doğrusu Müslüman olmaz. Ermeni'ye vermiş ama o hidayet Allah Müslüman olmuş adam ama ona güvenilmez yani. O mümkün değil. Siyasi, ideolojik fikri bir ayrışma yaşadığımız zaman ha, zaten dönmeydi canım. Yani o, o ona güvenilmez zaten. İlla ki kendi inancımız, kendi anlayışımız ve kendi doğrularımız noktasında herkesin Müslüman olmasını istiyoruz. Kendi yorumlarımıza, kendi düşüncelerimize uygunsa sağlam Müslüman, uygun değilse sağlam olmayan Müslüman olarak görüyoruz. Ve sağlam olmama nedenlerinde çoğu kez bazen toplumda görürse hemen ya zaten onun aslı şöyledi yani o zaten sonradan dövdüydü ne anlar ki yani diyoruz. Böyle bir hayat algısıyla, böyle bir düşünce algısıyla Allah'ın ayetleri anlaşılabilir mi? Mümkün mü? Konunun başında söz ettiğimiz insan aklını, insanın aklını, mantığını, yaşamını köle kılan yaşam algısının üstüne bir de ev sahipliği algısını ekledik mi? Ayetlerle aramızdaki engeller güçlenmiştir. İslam'ı insana, insanlara, dünyaya hakim kılmak, Allah ile aramızdaki engelleri kaldırmakla olur demiştik. O zaman gerçekten İslam'ın bütün kavramlarına, bütün anlamlarına dünyaya hakim kılabiliriz. İnsanlara hakim kılabiliriz. Ama kendi kavramlarımızı, kendi ev sahipliği algılarımızı Allah'ın ayetini anlamada sürekli bir engel görürsek, o zaman ben ve benim duyguları yükselir. Ben böyle anlıyorum. Benim anlayışım bu. Bana göre İslam'ı hakim kılmak budur dünyaya. Anlayışı doğar. Halbuki ben ve benim yok. Allah'ın dini, Allah'ın dünyası, Allah'ın yarattığı insanlar ve bu insanların oluşturduğu bir hayatlar ve tebliğ ise Allah'ın dinini en güzel uslupla onlara götürmek. Aradan kin ve intikamları kaldırıp, zulmü ortadan kaldırıp, insanları barışa, huzura, selamete erdirmek. Çünkü İslam'ın adı o. Ama hayat algıları ne yapıyor? Allah ile aramıza engel koyuyor. Çünkü inandığımız gibi yaşamadığımız hayat, inandığımız gibi yaşayamadığımız hayat, yaşadığımız gibi inanmaya zorluyor. Böyle gördük. Hani Allah'ın ayetlerine karşılık putperest Araplar ne diyordu? Biz atalarımızdan böyle gördük. Biz de diyoruz, biz de atalarımızdan böyle gördük. Atalarımız Osmanlılar, atalarımız Selçuklular, Atalarımız, imamlarımız, atalarımız, şeyhlerimiz ve atalarımız o değerli fikir adamlarımız bize böyle öğretti. Onların yazdığı eserlerde böyle gördük, yaşadığı hayatta böyle gördük. Allah'ın ayetleri karşısında ataların kutsallığı, ataların ürettiği yaşamların, dini yaşamların, fikiri yaşamların, dine ait değerlerin kusallığı ayetlerin önüne çıktı. Tutperestler gibi ikide bir onu önüne koyduk. Ayet okundu, okunan ayeti anlama yerine ama ayet öyle diyor ama filanca alim şöyle dedi, filanca Osmanlı padişah böyle yaptı, filanca değerli şeyh böyle yaptı, filanca böyle yaptı diye hemen engel getirdik. Ne farkımız kaldı o zaman putperest araplarla? Onlar da latını, Uzlasının, menatını ve diğerlerini ayetlerin önüne engel getiriyordu ve diyordu ki atalarımızdan böyle gördük. Böyle bir hayatı yaşadık, böyle bir hayatta bunları gördük ve bunları da Allah'ın önüne, ayetlerinin önüne engel olarak koyduk. Allah bize seslenemiyor o zaman. Ayetler bize seslenemiyor o zaman. Çünkü hayat algımız, hayatta değer verdiğimiz şeyler, ben, bencillik ve atalar yolu olduğu müthetçe Allah bize seslenemez. Allah'ın elinde değil mi? Elinde istersek kaldırır, direkt bizi hidayete erdirir. Ama Allah diyor ki, onların gözü kör. onların kulağı sağ Ben seslenirim ama duymazlar, seslenemez manası o. Duymazlar. Çünkü engel oluşturmuştur. Onlar kör ve sağır ve dilsizler olarak hayatta yaşarlar, kendi algılarıyla. Bir hayat çizerler, Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır ve dilsiz olurlar. Böylece engel koymuşlardır. Onların kör, sağır ve dilsiz oluşu, biyolojik manada kör, sağır ve dilsiz değil. Hayat algıları gözlerini bağladı, hayat algıları kulaklarını tıkadı, hayat algıları dillerini bağladı. Allah'ın ayetlerini görmüyorlar, Allah'ın ayetlerini duymuyorlar, Allah'ın ayetleriyle konuşmuyorlar. Müslümanlar bu noktaya geldiğinde Allah'ın ayetlerini yaşamlarında uygulayamaz hale gelirler. Gerçek anlamda, samimi, ihlaslı şekilde. Büyük bir nifakın içine girerler. Böyle bir durum, Müslümanların başına gelebilecek en korkunç beladır. Müslümanların tarihi, ne yazık ki, hayat algılarının Allah ile aralarına konulduğu örneklerle dolu. Müslümanların Medine'den çıkıp yeryüzüne dağılmalarının ardından bazı yerlerde güzel şeyler olurken, çoğu yerlerde İslam'a aykırı şeylerin olması bu nedenledir zulme, zalime, rıza gösteren, köleliği hayatlarından kaldıramayan, kullara, kula, kulluğu garip padişahlar geçerken, ey padişahın kulları diye bağırtıp, insanlara, padişahım çok yaşa, biz senin kulumuz diye bağırtan anlayışların, algısı Allah ile aralarındaki en büyük engel. Konunun başında sorduğumuz, en başında sorduğumuz, Müslümanlar, Müslüman olmayanlarla nasıl bir hayat algılıyorlar sorusunda, hem Müslümanlar Allah'ın ayetlerinden çok uzaktılar. Tarihte biriken kin, intikam duyguları, geçmişte verilmiş dönemlerini ilgilendiren istihafların din olarak algılanması, istihafların birbirinden farklı çelişkileri, insanların düşüncelerini alt üst ediyor. Bu durumda Müslümanların ellerine ittar fırsatı geçse, Allah'ın emrettiği, Resul'ün örneklediği hukuku uygulayacakları şüpheli. İşte bugün görüyorsunuz. Savaşça girmeyen, savaşmayan, cephe gerisinde kalan kadınlar, çocuklar öldürülmez. Yaşlılar öldürülmez. Ama bir bakıyorsunuz bugün katliam ortalıkta geçiyor. Özellikle memlekete gittiğim zaman bazen Müslümanların konuşmaları benim tüylerimi diken diken ediyor. Bazı öyle softa insanlar var ki elimize bir fırsat geçse bu kafirlerin, bu kemalistlerin, bu bilmemnelerin soyunu kazıyacaksın. Karısını, kızını, çernu, çocuğunu geberteceksin. Ya niye göre söylüyorsun kardeşim? Ya? Soruyorum şimdi niye göre Sen zaten sapıttın. Seni dinlemeyiz biz. Aynen böyle söylüyorlar. Sen zaten sapıttın. Seni dinlemeyiz biz. Ya niye göre söylüyorsunuz ya? Savaşta kadınlar, çocuklar öldürülüyor mu? Allah'ın emri bu mu? Hele geçmişimde bir anı var hala da aklıma geldiği zaman tüylerim diken diken oluyor. Metin Yüksel'in babası Sadirettin Yüksel. 70'li yıllarda biraz görüşmelerimiz oldu. Çok severim kendisini o dönemlerde. 80'li yıllarda bu yemin meselesi çıktı biliyorsunuz. Onun tetbaları çok toplumda revanş buldu. Bir ara o zamanlar Isparta'da yaşıyorum. Bazı arkadaşlar geldi İstanbul'dan. Dedi ki duydunuz mu? Neyi? Ya işte Sadirettin Hoca İslami cihatta kullanmak şartıyla bankayı soyabilirmişiz. Bunun fetvasını verdim. Allah Allah dedim. Barış olur mu ya? Aradan bir bir ay geçti. Bir ay sonra bir fırsat buldum. İstanbul'a gittim. Hocanın yanına evine gittim, ziyaret ettim. Bu Şura dergisini çıkaran, tevhit dergisini çıkaran Mehdi Yasika'ya, Ömer Yılmaz. Onları tanıyordum. Onlar onunla çok sıkı fıkırlardı o dönemler. Sordum hocaya, hocam dedim ya, yani nedir böyle bir fetva dolaşıyor ortaya ben sizin böyle bir fetvayı vereceğinize inanmıyorum. Çünkü bu yanlış bana göre yani. Dedi verdim dedi. E, nasıl olur hocam? Bir Müslümanın herhangi bir parayı veya mal, mülkü helal olarak algılayabilmesinin şartlar belli. Savaş hukuku uygulanmadan eldirilecek malların ganimet olması mümkün değil hukuka göre. E savaş hukuku da belli. Siz apaçıkça önce tebliğ edeceksiniz sonra savaş açacaksınız. Ve savaş açmak için devlet gerekli, bunu siz söylüyorsunuz. Kişi savaş açamaz. O dönemlerde onu söylüyordu. Savaş hukukunu uygulayacak veya savaş açacak makam devlettir. Çünkü darül harbi ilan eden kişi devlettir. Yani devlet olmadan darul harp ilan edilebilir mi? Hukuk böyle diyor, geçmişteki hukuk. Hukuku da uygulama noktasının ısrarlı sizsiniz. Nasıl olur? Bankanın haberi yok. Siz gidiyorsunuz, banka şubesini soyuyorsunuz. Bankanın savaş açıldığından haberi yok. Siz gece gizlice veya da gündüz gizlice geliyorsunuz, bir darpla oradan paraları alıyorsunuz ve bu paraları kullanacaksınız şeye. İslamcı Bunun helal yolunu bana bir gösterin, mi? Gönimetle bağlantısını gösterir. Durdu durdu, ya dedi, biz şimdi bunu da söyledik ama sen de sorularında haksız değilsin dedi, herhalde hata etmişiz dedi. Şimdi bu mantıkta insanlar çoktur, böyle mantıklarda insanlar çok hala da var, dünyanın her tarafında dolu. Ne hukuk var, ne anlayış var. Ne ayetlere uygulma var? Hiçbir şey yok. Sadece kim ve intikamla gözler dönmüş. Mesela fıkıhta temel bir öz var. Soru soruluyor. Ahkamı sultaniye. Yani devlet hukuku. Ahkamı sultaniye sultanların hukuku anlamındadır. Deniyor ki, bir imam niye seçilir? Bir imamın seçilme nedenlerini imam, yani imam derken devlet başkanı ifade ediyor. Yani devletin başı, Müslümanların lideri anlamına geliyor. Veya bugünkü deyim, halifesi. Halife niye seçilir anlamda? Din'i korumak, aklı korumak, nesli korumak, malı korumak, canı korumak, vatanı korumak için seçilir. Sayılar bu hukuki kaydı. Yani bunları korumak üzere görevlendirilir. Bu nedenle imam seçilir, bu nedenle ve devlet başkanı seçilir ve görev olarak bu bunlar verilir. O insanın görevi nesilleri koruyacaktır, dini koruyacaktır, malları koruyacaktır, vatanı koruyacaktır. İnsan canını koruyacaktır, insan aklını koruyacaktır. Bak, burası da çok önemli. İnsan aklını, aklı korumak diyor. Ve işin en garibi bunu mezhebi hüküm olarak veriyorlar. Ama mezheplerin temel mantığı akla tecavüz. Ama kaideye bakıyorsun, aklı korumak, akla tecavüzleri önlemektir yani. Ne kadar entrasan. Akıllara tecavüz eden mezhepçi düşünceler, böyle bir hüküm koyuyor ve diyor ki, imamın görevi akla tecavüzleri önlemek, aklı korumaktır diyor. Yani, ben ne söylediklerini anladıklarına pek emin değilim yani. Bir taraftan aklı tecavüz edecekler, hakimiyet alacaklar. bir taraftan imamın seçilme nedeni aklı korumaktır diyecekler. O tecavüzleri engellemektir diyecekler. Neyse. Ama bakıyorsunuz bugün bu koruma eylemi maalesef Müslümanların temel düşüncesinde hiçbir zaman yok. Akla gelmiyor. Birisi çıkıyor, ben Allah için şöyle yapacağım diyor, arkasından bütün o korunması gereken değerleri alt üst edip geçiyor, geçiyor. Mesela bazen işte sohbetlerde örnek veriyorum. Örneğin iki tane Filistinli mücahit çıkıyor. Bir tane roket atar. Yani bir tane roket atan veya işte ufak bazukayı alıyorlar iki kişi. İsrail'e doğru dönüyorlar. nişan alıp fırlatacaklar. Tek bir sesleyle fırlatacaklar. Fırlatıyorlar. Halbuki onlar biliyor. İsrail'e bir tane atıldığı zaman hemen arkasından İsrail uçakları kalkıyor, Filistin topraklarını 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, belki bir gün bombardıman altına alıyor ve o bombardıman altında olan şehirlerde, kasabalarda, köylerde çocuklar, yaşlılar, insanlar ölüyor, yaralanıyor. Ama o iki mücayit onu atarken onların hayatını telki attığını düşünmüyor. O çocukların hayatını, o insanların hayatını telki attığını düşünüp kendine göre mücayit yapıyor, basıyor tetiğe. Halbuki. Allah Resulü'nün anlayışına Allah Resulü'nün tayin ettiği komutanların anlayışına baktığım zaman bir savaş açarken Allah Resulü veya komutanları bir savaş açarken arkada bıraktıklarını korumayı öne çıkaran bütün tedbirleri ele alıyor gerekli tedbirleri sağlıyor ondan sonra orduyu harekete geçiriyor arkadaki kale sağlam olmadığı müddetçe kahramanlık göstermesine gerek kalmıyor yapmıyorlar yani. Zaten o fıkıh hükümlerde bu veya buna benzer bir sürü örneklerden süzülmüş. Aklı koruyacaksın, dini koruyacaksın, nesli koruyacaksın ve malı koruyacaksın, canı koruyacaksın, ülkeyi koruyacaksın. Yanlış tespitler değil. Allah Resulü'nün hayatından örnekler, Allah'ın ortaya koyduğu örnekler ki Allah'ın ayetlerinde de bu şekilde öneriler var korumayla ilgili. İşte bu durumda Müslümanların eline bir iktidar geçse, iktidar illaki ne olmaz? Bir devlete hakim olmak olmaz. İktidar bir şeyi yapabilme gücü geçse Allah'ın emrettiği Rasulünün örneklediği hukuku uygulayacaklar şüpheli görünüyor. Bir mücadele gücü ellerine geçse, bir siyasi iktidar gücü ellerine geçse o hukuku uygulayacakları. Bugünkü yapıda Müslümanların bilgi ve bilinci açısından şüpheli görünüyor. Hemen her Müslümanın duygularına iyi gelecek yorumlar yapılabilir. Yani hemen her Müslüman kendi duygularına kendi anlayışlarına iyi gelecek yorumlarını her zaman yapabilir, bir bahane bulabilir. Hemen bir ayet okur, hemen bir hadis okur, hemen bir tarihten örnekler verir ve kendine tatmin edecek, kendini haklı çıkaracak her şeyi hemen yapabilir, her yorumu yapabilir. Ve ellerine fırsat verildiğinde kanı, gözyaşını dindirmeyecek bir anlayış sergileyebilir. Adına İslam mücadelesi dedikleri algılarla cihat uğruna her şeyi yapacaklar gibi görünebilir. Her şey içinde Allah'ın adaletinin gözetildiğini düşünmek zor. Mesela ben şahsım adına Yavuz'un ta İstanbul'dan kalkıp ta Mısır'a kadar gidip hilafeti alma için bütün o yollarda karşısına çıkan grupları gruplarla savaşmayı, askerlerle savaşmayı halifeye bağlı askerleri öldürerek ta Mısır'a kadar gidişini anlayamam. Neyin kavgasıydı? Veya ben Osmanlı'nın örnekleyelim, yıllarca süren Yemen savaşlarını Hicaret savaşlarını anlayamam. Asla. Bana bunu kimse anlatamaz. haklılığını. Çünkü bu savaşlarda savaşanlar Allah Allah diye savaşırlardı. Her birisi ben Müslümanım diyordu. Savaşın temel nedeni ise iktidar mücadelesiydi. Hiç kimse bana örnekleyelim Kerbela'yı anlatamaz. Sufih'in savaşını anlatamaz. Allah'ın ayetleri doğrusunda bu böyle bunlar olmalıydı. Bunlar haklıydı. Bu savaşlar olmalıydı. Haklılığını veyahut da ...izahlarını yapamaz. Adı İslam olan, barışı, huzuru, esenliği esas alan bir dinin hükümlerinin, bu dine inanan insanlar tarafından algılanmayıp, birbirleriyle savaşır hale gelmelerini bana kimse anlatamaz. Şu nedenle oldu, bu nedenle oldu diye. Araya hırslar, araya kinler, araya intikamlar, araya duygular girmedikten sonra. Bu savaşlar asla olmazdı. Günümüzde hakim olan, hümanizmin insanı tanrılaştıran bireyciliği, liberal kapitalizmin çıkarcılığı, cehaletin hükümranlığı, son yüzyılda oluşan devletlerin insanları kendilerine köleleştirerek yeni hayat algıları oluşturması ne yazık ki Allah ile insanlar arasına bengin olarak girmiştir. Bugün ayetler yeniden bütün hayat algılarını değiştirecek şekilde okunmak, anlaşılmak durumundadır yeniden. O ayetler bizim ev sahipliği anlayışımızı kaldırıp, misafir anlayışını getirmiyor ise, o ayetler bizim imtihan edilen bir insanın heyecanını, telaşını içimizde, aklımızda, hayatımızda doğurmuyor ise, o ayetler bizim içimizdeki ben, benim duygularını ortadan kaldırıp Allah'a teslim olan bir anlayışa getirmiyor ise, ve o ayetler bizim bütün yetkileri Allah'ın eline verip kimsenin hidayetine, kimsenin hesabına, kimsenin yargılanmasına karışmamamız gerektiğini öğretmiyor ise ve biz hala insanları yargılamaya, insanları cezalandırmaya, insanları belli bir nitelikte damgalamaya ve onların hidayetlerine müdahale etmeye karışıyor ve her karışmamızda kendimizi haklı görüp onları sürekli yanlış görüyor bir mantıkında isek o zaman ayetlerle aramızda Müthiş bir engel var demektir. Müthiş. Korkunç bir sonuç vardır ortaya da. Ayetlerde aramızda bir duvar var demektir. O duvarı biz aşamıyoruz demek. İmtihan etmekten imtihan edilmeye, ev sahipliğinden misafirliğe, bağımlı düşünmekten özgür düşünmeye, düzene bağımlı yaşamaktan özgür yaşamaya geçmedikçe ayetlerin insanların hayat algılarına hitap etmesi mümkün görünmeyecektir. Onun için günümüzde Müslümanların kendi hıralarını bulmaları, hayat algılarından uzak kalıp Allah'ın ayetlerini yeniden okumaları gerekmektedir. Evet arkadaşlar, bugün konuyu burada bitirelim İnşallah haftaya. Allah ile kullar arasındaki engellerden başka bölümleri ele alacağız inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Size iyi geceler diliyorum.